Günaydın. Ben Zeynubi Ezgikaya. Programı bir süreliğine ben sunacağım. Uygarız resmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Günün ilk haberi Muğla'dan geliyor. Muğla Ortaca'da Feyziye Köyü'nde başlayan ekolojik yıkımın durdurulması için kampanya başlatan Betül Merkan, Orman ve Su İşleri Bakanı'na sesleniyor. Gezegendeki nadir yaşam alanlarından biri daha yok edilmek üzere. İş makineleri kepçeler tırmalamak, deşmek ve yok etmek için beklemedi. Muğla Sarıgerme'deki çürük dağın eteklerinden fışkıran kükürtlü şifalı sular, suların beslediği endemik bitkiler, bataklıklar ve beraberindeki sazlıklar, ardında yılda dört ürün veren bereketli topraklarsa sessizce direnmekte. Bu topraklarda binlerce hatta milyonlarca yıldır beslenen yabani bir sürü hayvan, bitki, bir yığın yaşam. Bir yandan rantiye, bir yandan şantiye ve avcıların durmak bilmez kurşunları altında yaşam savaşı veriyor. Onlara hiçbirimiz sormuyoruz hangimiz daha buralı ya da sizler nereye gideceksiniz çünkü biz burayı gasp edip konuşanacağız diye. Diyerek duygusal bir sesleniş yapan Betül birilerinin burayı kiraladığını ve yeni sahipleri olduğunu, karar verme, yok edebilme yetkisine sahip olduklarını söylediklerini söylüyor. Bunun hukuki geçerliğinin vurgulandığını ama kendisinin ve doğa dostlarının bu uyduruk adaletsiz hukukun etik olmadığını, bunun bir gasp ve bir yok ediş olduğunu bildiklerini söylüyor. Orası kuşların, orası yılanların, tilkilerin, kızılçamların, orası sazlıkların, orası orada yaşayan binlerce ve hatta milyonlarca yıldır orada nefes alanların, orası ada pazarlı emaya inşaatın ışınlanarak hak iddia edeceği bir rantiye merkezi değil diyerek seslenen Betül, Muğla Ortaca'da Fevziye Köyü'nde başlayan ekolojik yıkımın durdurulmasını talep ediyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash ortacada yıkım adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanya Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den Şişli'deki pet shoplarda hayvan satışının yasaklanmasını talep ediyor. Berfin Binbir başlattığı kampanyada canlıların uzun süre boyunca vitrinde bekletilmesinin, erkenden sütten kesilen yavruların satılmasının, barınaklarda birçok hayvan varken bunun bir ticarete dönüşmesinin bir insanlık sorunu olduğunu söylüyor. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e seslenen Berfin, Şişli Belediyesi'nin sokak hayvanlarının korunması ve barınaklardaki hayvanların sahiplenilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını, fakat bu yönlendirici çalışmaların yanı sıra daha radikal kararlar alması gerektiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki pet shoplarda hayvan satışını yasakladı, yasa uymayanlara önce para cezası vereceklerini, devam edildiği takdirde ise ruhsatlarını iptal edeceğini açıkladı. Şişli'de birçok yerde hayvanların barınaklardan sahiplenmesini teşvik eden tabelalar varken, Bir yandan hayvanların satılıyor olması çelişkidir. İşte bu yüzden şişli sınırları içinde pet shoplarda hayvan satışının yasaklanmasını talep ediyoruz diyerek talebini dile getiriyor Berfin. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash şişli hayvan satışı adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada yine hayvanlarla ilgili bir kampanya var fakat bu kez konu daha geniş olarak ele alınmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hayvan haklarını koruma altına almak için ayrı bir bakanlık kurulmasını talep eden Osman, bizler gibi yaşamaya hakkı olan zavallı masum canlıların korunmasına daha çok özen gösterilmeli ve her milletvekilinin kendi iline, kendi adına taşıyan barınak açmasını talep ediyorum. Destek ve paylaştırmanızı bekliyorum diyerek çıkmış yola. Hiçbir çıkarı ve kârı olmadan karşılıksız olarak size sevgisini sunan, elinde size karşı verebileceği en güzel ve elinden gelen tek şeyin sevmek, korumak, kollamak olan masum, garip, zavallı canlıların buna karşın işkence gördüklerini, aç kaldıklarını, zevk olsun diye öldürüldüklerini bilin artık diyerek durumu açıklayan Osman, bu dünyanın sadece biz insanlara ait olmadığını anlatıyor ve kampanya başlatma nedenlerini şöyle sıralıyor. Hayvanları bilinçli ve eğitimli insanların görev aldığı, nöbetçi veterinerlerin bulunduğu hijyenik barınaklarda misafir edilebilmesi için 113 bir numaranın olduğu halde Yolda kaza geçirmiş bir dostu en yakın barınağa ait bir ambulansla kaldırıp o güzel barınaktaki nöbetçi veteriner tarafından tedavi edilebilmesi için, sokak hayvanlarına yardım amaçlı kampanyalar yürütülmesi, okullarda bu konuda eğitimler verilmesi, bilinçli insanlar yetiştirilmesine destek olunması için ve hayvan ticaretinin önüne geçilmesi, hayvan sahiplenmek isteyenlerin hayvanları en yakındaki hijyenik barınaklardan tedarik edebilmesi olarak açıklıyor. Bunların tek bir yerden yönetilmesi ve hayata geçirilebilmesi için sadece hayvanlarla ilgilenen bir bakanlık kurulmasını şart olduğunu söyleyen Osman'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/slash/HayvanBakanligi adresini ziyaret edebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın muhatabı Özey Üniversitesi, yurt yönetimi ve Erhan Erkutu talebi ise yurtlardaki ortak alanların kız erkek karışık olarak kullanılmaya devam etmesi.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 Change slash the org/ özeyinde eşitlik adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugünlük değişim haberlerimiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Esen kalın.